Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Platformu Akıllı Hayat 2030, herkes için daha yaşanabilir bir dünya diler. Merhaba Açık Radyo dinleyicileri, kulak verdiğiniz için teşekkürler. Bugün yaşam kalitesini artıran projeler ve yaşam tarzlarından bahsedeceğim. İlginç örnekler var. Önce tarım örneğiyle başlayayım. Küçük çiftçiler, küçük üreticiler söz konusu olduğunda genelde hep aracılardan bahsedilir, aracılar devrededir, çiftçiden malı ucuza alır, kendileri karlı bir şekilde satarlar. Hatta çiftçiye üretime başlamadan önce borç verirler. Çiftçiye nakte sıkışmıştır çünkü. Borç aldığı parayla tohum alır, benzin alır, diğer masraflarını karşılar. Hasat yaptığı zaman da borçlarını kapamaya çalışır. Bal işinde daha da enteresanı aracı bal üreticisine şeker ve su verir. Bana şu kadar bal üret der. E, çiftçiler de bankadan kredi almak veya başkasına borçlanmak yerine aracıya borçlanmış olurlar. İşleri de dönmüş olur. Bu böyle sürüp gider kısır döngü gibi. E, arada bir hadi borsa kuralım ve çiftçinin malı değerlensin. E, hak ettiği değeri bulsun denir. Bir tane borsa kurulur, borsa binası yapılır. Hatta plaza şeklindeki binaları severler, öyle yaparlar. Borsa başkanı seçilir. Genelde büyük aracılardan birisi hatta inşaatçılardan birisi borsa başkanı olur. Ee, sonra tabi ki de borsa yavaş yavaş ölüme terk edilir, işlemez. Ee, geriye borsa binası kalır. İşlem yapmayan bir borsa ve 1-2 memur belki vardır içeride. İşleyen borsalar da var tabi yok değil. Ee, yine küçük çiftçi ve küçük üreticilerden bahsedince ürettikleri malın ne kadar kilometre sonra sofralarımıza geldiği anlatılır hep. Yani küçük üreticiler ve küçük ölçekli üretimle ilgili hep anlatılacak bir şeyler vardır. Bu Türkiye'de de böyle, Afrika'da da, Hindistan'da da, dünyanın hemen her yerinde... Tüm bu senaryolarda aracılar genellikle kötü adamdır. Peki ama onları müttefik yapmak, iyi adama dönüştürmek mümkün müdür? True Trade aracıyı Afrika'nın tarım ticaretinde iyi bir adam haline getirmekle ilgili bir proje. True Trade tarımsal kar yapma modelini değiştirme misyonunu üstlenmiş. Aracıyı aradan çıkarma yerine de onlara süreci iyileştirmenin kilit noktası olarak bakıyorlar. Süreçte de şu gözlemlenmiş. Aslında aracılarında büyük siparişleri karşılayabilecekleri veya pazardaki değişiklikleri göğüsleyebilecekleri likiditeleri çok da yok. 4 yıllık deneme yanılma süresi geçirilmiş. Daha sonra True Trade sayesinde aracılar için geleneksel iş modelini riske atmayacak bir yöntem bulunmuş. True Trade tamamen dijital bir ticaret sistemi. Doğu Afrika'da yaygın olan mobil parayla ödeme avantajlarından faydalanmış. True Trade büyük gıda şirketlerinden gelen siparişleri, e, güvence altına alıyor ve daha sonra bu siparişleri küçük ölçekli çiftçilerden satın almak için aracılara iletiyor. Aracılar bu ayrıntıları ve e, çiftçinin cep telefonu numarasını True Trade'in dijital platformuna eklemeden önce mahsulü inceliyorlar, tartıyorlar. Eğer sonuç e, olumluysa çiftçiye ödemesini yapıyorlar. Bu sistem sayesinde aracılar artık düşman gibi değil de birlikte çalışılabilecek ve işbirliği yapılabilecek kişiler olarak görülüyor. Bu sayede True Trade çiftçilere ortalama %15 prim ödeyebiliyor. Önceden aldıklarından %15 daha fazla veriyor. Bu değer zincirinin matematikleştirilmesinin ek faydaları da var. Sistem. Ee, ürün satın alma ve kredi başvurusu yapan çiftçiler için bir gelir doğrulama e, görevi de görüyor. Ayrıca bu sistem sayesinde e, sistem devreye girdikten sonra e, tarımsal ticaret alanındaki kadın sayısı da artmış. Bu da iyi bir haber. E, şu anda True Trade hızla büyüyor. E, 2018'de küçük çiftçilerden elde edilen ürün hacmi iki katına çıkmış. E, çiftçilerin gelirleri %350 artmış. E, 445 bin euronun üzerinde seyrediyor. 3600'den fazla işlemle yaklaşık 2500 çiftçiye pazarlama hizmeti verilmiş oluyor ve şirketler sertifikalandırılıyor çiftçilerde. incelemeyi hak eden bir proje inceleyip Türkiye'ye de adapte edilebilir. Şimdi başka bir konuya geçeyim. E, El Atod'un yönettiği ve 30 dakikalık bir film var. Filmin adı Making the Connection, bağlantı kurma. Vegan Society işbirliğiyle hazırlanmış bir film. E, filmde vegan ve az işlenmiş e, yemekler. Rov deniyor. Bu tür yemekler yapan bir restoranın şefleriyle konuşmuşlar. İşleri zor gibi görünüyor tabii. Çünkü insanlar bu tür yiyeceklerin lezzetli olmayacağı kanısına sahipler. Oysa et yerine mantarla yapılan risottolar ve diğer yiyeceklere İtalyanlar bile bayılmışlar. Şeflerin kendileri de vegan besleniyorlar. Dolayısıyla Vegan beslenmeden önceki ve sonraki enerjilerini de tartabiliyorlar. Ve oradaki değişikliği hissediyorlar. Ee, hayvansal ürünler tüketmedikleri zaman daha enerjikler, daha sağlıklı hissediyorlar. Ee, bir de şöyle bir durum var. Sera gazlarının çoğunun enerji ile fosil yakıtları ile ilgili olduğu zannediliyor. Ee, bir sürü araştırma yiyeceklerin ve atıkların e, sera gazı oluşumuna büyük katkısı olduğunu gösteriyor. Özellikle de hayvansal ürünlerin. E, bunların sera gazlarının oluşumuna katkısı %18. E, havacılık sektörünün ise sadece e, %2. E, bu filmde Making the Connection e, filminde Fiona Oaks'la da çekim yapılmış. E, Fiona Oaks maraton e, koşucusu. Dört e, dünya rekoruna imza atmış. E, İngiliz uzun mesafe koşucusu diye geçiyor. E, 2013 yılında hem Antarktika Buz Maratonlu hem de Kuzey Kutbu maratonunu kazanmış. E, 17 yaşındayken bir hastalık geçiriyor ve diz kapağı ile ilgili ciddi bir sorun yaşıyor. Ona rağmen e, koşuyor. E, ve Ox 6 yaşından beri vegan Tower Hill e, ahırları hayvan barınağını işletiyor. E, vegan topluluğunun da elçisi e, 2013 yılında Oaks her koşulan maratonların e, ortalaması alındığında maratonu en kısa sürede tamamlayan en hızlı kadın e, ilan edilmiş e, 2018'de Oks Norveç'in Tromsø şehrinde e, inek gibi giyinerek hayvan kostümüyle maratonu tamamlamış e, ve e, en hızlı kadın olarak 4. Dünya Guinness rekorunu kırmış. Tabi bazıları Oksa neden vegan olduğunu soruyor. O da neden olmasın diye cevap veriyor. Maratonları da kazandığıma göre siz de vegan olabilirsiniz diyor. Maratona katılmak sadece şuradan şuraya koşmak değil onun için. Güçlü olması gerekiyor. Farklı itmanlar yapması gerekiyor. Ayrıca maraton sayesinde hem hayvanlara yardım etmiş oluyor hem de vegan beslenmeyi tanıtıyor. Filmde koşarken dinlediği bir parça dikkatimi çekti. Promo'nun Long Distance Runner şarkısıyla koşuyordu. Promo, İsveçli bir rap şarkıcısı. Grafitiler yapıyor ve grafitiler üzerine şarkıları var. Şimdi çalacağımız Long Distance Runner şarkısının sonuna doğru sözleri şöyle. Alkol yok, ot yok. Sigara yok hayır, e, süt yok, peynir yok, yumurta yok, et yok, sadece meditasyon ve huzur, kırmızı mercimek, nohut, iyi egzersiz, iyi uyku, güneş ışığı, hafif esinti. Dinleyelim. ya yeah, uh -huh. It's 2004. Last year, Tony and George started the war with the horse. Same year and the year before, plus the year before that, me and the Trooper on constant tours, chanting and boomer. From the South African shores to the Norwegian fjords, I'm trying to keep a feeding course. Traveling with good friends like. Cor Stay on top of things And when I'm under the bottle You know I stop to think Like an athlete A long distance runner Wanna track me Spring, fall, winter, summer They attack me But it gon' make me stronger Get at me, dog When your patience longer An athlete A long distance runner Wanna track me Spring, fall, winter, summer They attack me But it gon' make me stronger Get at me, dog Living in this free world Expecting cops to abuse me When I'm chilling with the cup full of Muesli, matter of time for my cup is running over. But I'ma get mine 'cause my's slower. Yeah. Following my Sprinter trail, I run down a line on the Interrail. Yeah. I ain't going, I ain't been to jail. I got work to do and I got things to say. You're real role model for the kids today. Can't afford getting sent away. Get them fingerprints away. Wipe off the mic every single stain. Recognize bomb when it's in the mail. What's up, big?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 The battle ain't for the strong, nor the race for the swift, but for those that can't enjoy the type of blaze that I spit, for those that will survive all the changes and shit, with families, fans, partners, and labels you wet, and even if I wanted I wouldn't be able to quit, I gotta keep running till the pavement was split, turn to my bare feet to concrete with red heat, until my future kids eat, we all living carefree. In a Zion hut, we ain't dogs no more, but my lion's, lion's at, give me some signal, let me see your lion paw, let me know what we're living and what we're dying for, ask myself, is it a good enough reason, if so, I go all out like it was my last season, if my voice is weak, my voice will speak, to conquer the world, I gotta keep a top to see like an athlete, a long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 No cigarettes, no ease, no milk, no cheese, no eggs, no meat, just meditation and peace. Red lentils, chickpeas, good workout, good sleep, more sunshine, light breeze. Tekrar merhaba 94.9 Açık Radyo dinleyicileri. Biofilia programındayız. Ben Nurhan Kehler. E, programın ilk yarısında, müzik arasından önce e, tarımda... Aracıları kötü adamdan iyi adama dönüştüren bir modelden ve vegan bir maratoncu olan Fiona Oaks'dan bahsettim. Müzikte vegan maratoncu Fiona Oaks'ın koşarken dinlediği vegan rapçi promonun Long Distance Runner adlı parçasıydı. Tasarımın yaşam alanlarını iyileştirmede kullanan başka bir projeden bahsedeyim. Bu projenin adı Bungro. Bu bir su kumbarası. Bungro Gujarati'de pipet boru anlamına geliyormuş. Hintli kadın çiftçiler için tasarlanan bir sulama sistemi. Yenilikçi bir su toplama tekniği diyebiliriz. Fazla suyu yer altına çekiyor ve toprağı tarım için uygun hale getiriyor. Muson yağmurlarından ötürü tarım arazilerinde biriken fazla suyu boşaltıyor. Kuraklık mevsiminde ise su kumbarası görevini görüyor. İhtiyaç olan suyu biriktirilen yerden çıkartıp kullanıyor. Hindistan'da Muson mevsimi boyunca yağmurun yolaştığı seller, tarlaları ve mahsulleri mahvediyor. Sonra da kuraklık mevsimi başlıyor. Bu mevsimsel değişiklikler yaklaşık 6 milyon hektardan fazla araziyi etkiliyor ve bu da 5 milyondan fazla küçük çiftçiyi ve ailesinin gıda güvenliğini tehdit ediyor. Çiftçiler bu sorunları genellikle tek başlarına çözemiyorlar, hizmet de alamıyorlar. Özellikle kadın çiftçiler bu olumsuz koşullardan daha fazla etkileniyor. Arazi üzerinde hakları yok ve genellikle düşük sosyal statüye sahipler toplumda. Genellikle emekleri sömürülüyor ve borçlarından bir türlü kurtulamıyorlar. Ee, bu çiftçiler, özellikle kadın çiftçiler düşünülerek e, Nayreta Services kendi yağmur suyunu yönet sistemini geliştirmiş. Bungro adı verilen sistem aşırı yağmur suyunu filtreliyor, çekiyor ve gerektiğinde yeniden kullanmak üzere toprağın altında depoluyor. Bu sistem sayesinde kurak havalar içinde su birikmiş oluyor. Muson yağmurları sırasında da tarlayı sel sularından kurtarmış oluyor. Her bir bungro, kırsal kesimdeki kadınları yoksulluktan kurtarmaya yardımcı olmak için tasarlanmış. Tasarım basit ve masrafsız görünüyor. Böyle görünmekle birlikte bungro en son teknolojiye dayanıyor. 3 metrekarelik bir alanda her yıl 40 milyon litre su depolayabiliyor. Tarlada küçücük kare beton bir havuz düşünün. E, metrekaresi 3 metrekare e, bunun ortasında toprağın altına giden bir boru var e, ve bu e, her bir bungro 5 e, ila 7 küçük ortan ortak e, mülkiyetinde bu sadece daha uygun maliyetli olmakla kalmıyor aynı zamanda kırktan fazla çiftçi için e, fazla suyun optimum kullanımını sağlıyor e, Bungro'nun arkasındaki teknoloji de güzel, açık kaynaklı, patentsiz ve kolektif olarak yaratılmış. E, kırsal'da 100 binden fazla kadına Bungro hizmeti veriliyor. E, kadınlar artık yılda iki kere mahsul alabiliyorlar e, ve eskiden... E, ...işçi çalıştırmak zorunda kalıyorlarmış ama şimdi e, fazla iş gücüne de ihtiyaç duymuyorlar. Kendi kendilerine yeter hale gelmişler. E, bu sistemin işlevleri ve nasıl inşa edileceği konusunda da eğitiliyorlar. E, her e, bungronun 30 yıldan fazla bir e, ömrü var. E, 3 muson döneminde de maliyetini çıkartıyor... Hindistan, Bangladeş, Vietnam ve Kanada kullanılıyor. Ancak tabii daha kat edilecek yol var. Hindistan'da 2 milyondan fazla ve dünya genelinde 260 milyon insan Bungro'ya ihtiyaç duyuyor. Tasarımcıları Hindistan'dan Trip Design ve Bipla Paul. Bir diğer projeye geçeyim. O Asya'dan bir proje. ileri yaştaki kişiler için geliştirilmiş. Yara bandı gibi cilde yapıştırılan esneyen ikinci bir cilt gibi. Adı Skin Display, elektronik cilt de deniyor. Tasarımcısı Japonya Tokyo Üniversitesi Mühendislik Enstitüsü'nden Profesör Takao Somea. E, bu tasarımın birinci gerekçesi yaşlanan bir küresel nüfus. İkincisi teknolojinin büyümesi. Yaşlı nüfusunun ve teknolojinin aynı anda büyümesi garipmiş gibi geliyor ama değil. E, üstelik Asya'da ileri yaşlar için tasarlanan e, robotlar ve cihazlar sayesinde ileri yaşlılar Endüstri 4.0'la da tanışıyorlar. Aşinalık kazanıyorlar. Araştırmalara göre 2030'a kadar 34 ülke aşırı yaşlı olacak. İleri yaş olarak 65 yaş ve üstü kabul ediliyor. Japonya nüfusunun %28'i şu anda 65 yaşın üzerinde ve dünyanın en yaşlı toplumu. Japonya'nın ulusal sağlık maliyeti ülke trilyonlarına mal oluyor. Hastaneler ve bakım tesislerindeki yükün daha da artması bekleniyor. E, Japonya'da genç nüfus da enteresan. E, i̇şsizlik %3 olmasına rağmen kaliteli bir e, iş durumu değil bu. E, kaliteli işler, sürekli işler olmadığı için %70'inin sevgilisi yok ve sevgili yapmayı da düşünmüyorlar. Gençler neredeyse 20 saat düzensiz işlerde veya kalitesizlenebilecek işlerde çalışıyorlar. Çocuk yapmayı da akıllarının uçlarından bile geçirmiyorlar. Yaşlılar ise çocukların kendilerine bakmasını düşünmüyorlar. Çünkü onların da kendi dertleri var diyorlar. Bir de nasıl olsa kendilerine bakacak, robotlar olacak günün birinde diye düşünebiliyorlar. Yaşlılar için bu Skin Display, elektronik cilt tasarlanmış. E, nefes alan nono mesh sensörü e, tıpkı bir yara bandı gibi yapışıyor ve sağlık göstergelerini izlemeye olanak sağlıyor. Yaşanan bir topluma sempati ve şefkat gösteren bir tasarım, bir çözüm bu. E, skin display ciltte iltihaplanmaya neden olmadan bir hafta boyunca sürekli olarak takılabiliyor. E, Hayati verileri topluyor ve kullanıcıya önemli sağlık bildirimleri sunuyor hatırlatmalar yapıyor e, tasarım anlaşılması kolay basit grafikler üretiyor akıllı telefonları veya daha geleneksel e, giyilebilir arayüzleri okumakta zorlanan yaşlı hastalar için önemli bir özellik bu e, bu elektronik cilt, e, ev sağlık sistemlerinin çalışma şeklini büyük ölçüde değiştirebilir daha fazla insana veya kaynağa ihtiyaç duymadan hastaları sürekli olarak izlemek için kolay bir yol. Bunlar insanlara karşı nazik olan teknolojiler. Şimdi başka bir teknoloji ürününden bahsedeyim. E, sail Drone'lar, yani yelkenli drone'lar. Bunlar deniz hikayelerini paylaşan yelkenli drone'lar. E, günde 100 kilometreden fazla seyahat edip daha önce hiç kimsenin gitmediği yerlere gidebiliyorlar. Pasifik'teki büyük beyaz köpek balıklarının veya Bering denizindeki fokların yanında yelken açıyorlar. E, Meksika körfezindeki petrol sızıntılarını takip etmişler. Ve Kuzey Amerika'nın batı kıyısı boyunca balıkların sağlığını değerlendirmişler. E, hatta tayfunlardan ve 24 metrelik yüksek dalgalardan da kurtulmuşlar. Sail Drone Rüzgar ve güneş enerjisiyle çalışan otonom bir araç öncelikle hedef okyanusların durumu hakkında bizi bilgilendirirken çevresel verileri toplamak ve sunmak. 23 metrelik neo turuncu yelkenli tekneler ee, sağlam bir e, kanada sahipler rüzgarı yakalayabiliyorlar. Ee, sensörler, kameralar ve bilimsel enstrümanlarla dollar. Ee, tüm sistem sadece güneş panellerinin tükettiği güç, ee, aracı suda itmeye yardımcı olan 10 wattın altında e, güç e, tüketiyor. Yüzün üzerinde Sail Drone'un 2019'un sonuna kadar denizlerde dolaşması planlanmış. E, günde 2 ila 3 deniz mili arasında seyahat ederek en yakın kıyıdan 30 gün içinde çoğu okyanus konumuna ulaşabiliyorlar. E, geniş alanları inceleyip hava tahmini. Ee, balıkçılık ve iklim değişikliğine kadar e, her şey hakkında değerli veriler toplayabiliyorlar. Tabi bu veriler hükümetler, özel şirketler e, ve üst düzey bilim kurumları için paha biçilmez. E, amaç dünyanın en değerli kaynağını korumaksa tabi bunda bir sakınca yok. Tasarımcısı ise Richard Jenkins programın sonuna geldik yaşam alanlarını iyileştiren tasarımlardan bahsettim kulak verdiğiniz için teşekkürler editte açık radyo prodüksiyon ekibine teşekkür ederim bir sonraki programda buluşmak üzere hoşçakalın biyofilya doğayla